Neden? Neden? Neden? Merhaba, kendini tanıtır mısın? Boğun Sergideki rolün ve işlevin nedir? Merhaba Zeynep. Adım Hazar. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, multidisipliner sanatçıyım bir yandan. Bu ne demek? Pek çok e, disiplinde, görsel genellikle üretim yapıyorum. Ee, dövme, illüstrasyon, resim, fotoğrafçılık, dijital kolajlar, grafiti olarak mesela sayabiliriz. Ee, bu sergi nedir sorusuna şöyle cevap verebilirim. sergi aslında benim okulda yürürken, okulda derse giderken derste böyle sınıfta yer bulamayıp e, kuzey kampüste sinirli bir şekilde dolaşırken aslında bu duvarlarda ne kadar böyle şey, yamalı şeyler gördüm hani böyle. Bir sloganlar yazılmış. Üstüne yama çekilmiş. Estetik olarak rahatsız edici Sonra birkaç tane daha duvar var. Daha önce bizim okulumuzda grafit festivali yapılmış zaten. Öncesinde... Ne zaman oluyor bu? 2 ya da üç yıl önce emin olmamakla beraber yurt dışından grafiti sanatçılarını ağırlamışız biz. O yüzden o grafitileri görmek beni, beni çok iyi hissettirmişti okulda ve neden daha fazla yok diye düşündüm aslında. Sonra Güzel Sanatlar Kulübü'ne gitmiştim o gün hatta. bunu sordum neden yok ya neden yapmıyoruz biz niye yapmayalım falan gibi. Ee, dediler ki işte git öğrenci dekanıyla konuş bakalım e, ne diyecek hani bunu bir şeye dönüştürebilir miyiz. Ben de o zamanki öğrenci dekanımız Zeynep Uysal'ın yanına gitmiştim heyecanlı bir şekilde. Hocam dedim yani ne kadar güzel kampüsümüz var bakın işte müze gibi ortalığı zaten inanılmaz Hogwarts var diye böyle büyülü bir yer gerçekten. Hani buraya çok fazla alanımız var bütün güzellikleri davet edebiliriz aslında. Hani madem biz böyle e, Amerikan ekolüne yakın temsil de vermeye çalışıyoruz bir sanat koleksiyonumuz neden yok mesela? E, bu kadar işte tanıdığımız varken neden işte biz sergiler oluşturmuyoruz? Çünkü aslında okulumuz Taş Oda Festivali olsun, Radyo Boğaziçi DJ etkinlikleri olsun pek çok etkinlik düzenleyen ve insanların böyle özgürce istediğini yapabildiğini sağlayan o alanları yaratabilen bir okul. Bunu işte sanat tarafıyla, güzel sanatlar yani daha böyle plastik sanatlarla birleştirmek, performatif şeyleri ağırlamak nasıl olur diye bir ee, soru sorunca aslında bu Graffiti Festivali ortaya çıkmıştı. Zeynep Uysal bu fikri çok sevmişti. Biz bunun hakkında e, yani kurgu aşamasına geçmiştik aslında pandemi olmadan önce. Sonra e, pandemi ortaya çıkınca bu fikir tabii ki ertelendi. Peki bu arada Kuzey Kampüs'te mi gördün bunları? Çünkü Güney Kampüs çok güzel eski taş binalardan oluşuyor ya gözümde canlandıramadım. grafitiler nereye yapılabilir? Evet Kuzey kampüste gördüm çünkü Kuzey kampüsün yapısı zaten daha modern bir yapı ve e, gri yani gri, gri hissiyatı bilmiyorum değiştirilebilir geliyor her zaman. Eklenilebilir, çıkarılabilir geliyor. Bir de orada yani siyasi mesajlar olan sonrasında üstünü işte güvenliğin mi çizdiği bilmem ne bir sürü şey vardı. Hani onları güzelliklerle, güzel murallarla, grafitilerle görüyoruz. E, aslında okul, yani sokak sanatçıların da hani bünyesini alarak böyle sokak koleksiyonu da başlatabilir gibi bir şey hayal etmiştim. Çünkü Kuzey Kampüs'te böyle yürüyünce zaten böyle küçük bir kasaba gibi çok da böyle gayet modernize olmuş, civilized bir yer. Böyle bir hayal gelmişti. Zeynep da bu hayali besledi. Görüştüğümüz zaman beni heyecanlandırmıştı. Zeynep Hoca'ya selam olsun. Selam olsun gerçekten. <gülüyor> Çok severiz kendisini. Evet. <gülüyor> Bunlar arıyoruz. Evet gerçekten. Sonrasında pandemi oldu. Biz tabii ki üretmeyi bırakmadık. Bu süreçte ben güzel bir yerde yaşıyordum. Şu an artık yaşayamadığım uçak savar alanlarında yaşıyordum. Orada inanılmaz insanlarla tanıştım. Komşularımmış. Biz karantinayı... Tanıştıktan sonra herkesin üretime hevesi var, herkesin sanata hevesi var. Birbirimizle paylaşıyoruz beğendiklerimizi, beğenmediklerimizi açıklıyoruz, açık tartışma ortamı, açık yani insanın istediği gibi olabileceği kolektif bir yaşam tarzına girmiş bulunduk aslında. Çünkü biraz şeyi fark ettik, hani gençiz gerçekten. Hayat yani iki kişi falan yaşamak çok zor ve insanlar birbirini bir yere bir yere gelince birbirini çözebiliyor. Hani çok daha hızlı çok daha güzel şeyler yapabiliyoruz. Bu farkındalık aslında zaten bizi bu sergiyi yapabileceğimize ikna etmişti. Bu sergi fikri zaten vardı. Ben bu insanlarla e, tanıştığımda bu fikri tabii ki onlarla paylaştım. Çünkü güzel olurdu gerçekten. Yani okulumuzda bir sanat festivali olsun. Neden e, bu fikri baltalansın ki zaten aslında? Neden neden neden? <gülüyor> <gülüyor> neden? Biz bunu hayal edince, karantinayı güzel güzel böyle dostluklarımızı pekiştirerek geçirince, sonrasında da okula kayyum tanınca, Zeynep Uysal istifa edince aslında, Zeynep Uysal niye istifa etmişti protesto olarak değil, mi? Yani çalışmak istemedi herhalde kayıma. Gerekçesini kayyumu. bilmiyorum. Ben kendi adıma, yani kendim anladığım kadarıyla istemedi diye düşündüm. Hani. E, tamış bir rektörün dekanı olmak istemedi. iletişim kurmak istememiş olabilir bence. Olabilir. Evet. Haklıdır da Tanıdığımız kadarıyla ben evet. de buna inanıyorum. Evet. evet. Öyle düşünüyorum. Ama bu işte yani bilmiyorum. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Zaten pek çok şeyden kovulduk gibi oldu. Hani bir noktada gitmek de zorunda bırakıldık gibi bir durum da var. O işte insanı demoralize ediyor zaten. Gitmek istemiyor yani kimse Gitmek aslında. mi, zor kalmak mı? Evet, kalmak çok daha zor işte sanırım bence. Yani ben kalmak durumundayım şu an, mezun olmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bu okula çok çalışıp girdim artık bu diplomayı istiyorum. <gülüyor> Ama şu an kalmak o kadar zorlaşıyor ki. Neyse ben neredeydim daha... daha Sergi gittim. bu sene nasıl bu şeklini hmm. aldı? Sergi şu şekli işte... E, Kayyum Rektör atandı, Zeynep Uysal istifa etti. Bizim e, meşru bulduğumuz bir otorite figürü kalmadı aslında ortada. Yani Kayyum Rektör bizim onaylamadığımız zaten, yani kabul etmediğimizi, vazgeçmediğimizi defalarca belirttik. E, ve bir buluşma düzenledik biliyorsunuz hepiniz 4 Ocak'ta Hisar Üstü'nde bazı e, Boğaziçi'li olmayan kayyum rektör atamalarına bunca zamandır ses çıkaramamış insanlar hep beraber hisser üstünde toplandı. Ee, okula, Güney Kampüs'e Boğaziçi'li olmayan arkadaşlarımızın girişine izin verilmedi. Bu yüzden çatışma çıktı. Buna itiraz edenler oldu. Bu itiraz sonrasında da biz orantısız polis gücünün ne demek olduğunu öğrendik. Çünkü ben gezide falan bulunmadım açıkçası. Gençtim o sırada. Hani ben bunu Kaç böyle de? ben 98'liyim. O zamanlar hani böyle şey değildim bu kadar aktif değildim. Okey düşüncelerim vardı ama hani kendimi alana çıkartmayı genel olarak çok mantıklı bulmuyordum. Kaç bulmuyorum. yaşındaydın? Hani 13' mü? Hatırlamıyorum ki kaçtaydı geziler. 2013. 15 yaşındaydım. Evet, gayet küçük. Evet. Ve ilk kez boğaz içindeki o gün görmüş oldum. Ee, evet, yani bu biz zat yaşadın evet, diye yani? Evet bizzat yaşadım. Vizyonda Pride geliyoruz. eylemlerinde hani aslında ne kadar istenmediğimizi, ne kadar e, yani varlığımızdan rahatsızlık var sonuçta. E, Marjinalize ediliyoruz. Varlığımız LGBT. LGBT, queer, sanatçı, marjinal, hani normlara uymayan, dayatmaları kabul etmeyen herhangi insanlar yani bu da dayatmaları, hani bu işte atanmış cinsiyet, atanmış e, kadınlık rolü, atanmış öğrencilik rolü ve hani bunları kabul etmeyen kendi yollarını keşfetmek istemiş aslında. Ee, Ünik insanlar demek istiyorum. Hani bu insanlar sonuçta bir, bir araya gelip zaten cinsiyetten bahsetme şeyini görüyorlar kendilerinde. Çünkü sorgulamış oluyorlar bu durumu. Ve bazı şeylerin kabul edilmemesi gerektiğini, bir düşünülmesi gerektiğini belki anlatmaya çalışıyorlar. Ben en azından eylemlerde varlığımı bu yüzden sürdürüyorum. Düşinelim ya bir sorgulayalım diyorum. Nedir yani bize anlatılanlar uygulayın Uygula şunu uygula yapma yap denilen şeyleri neden diye bir sormak istiyorum açıkçası. O yüzden burada şu an <gülüyor> seninle konuşuyor olmak da bir hoş oluyor. <gülüyor> İyi ki konuşuyorsun çok teşekkürler Hasan. Ben teşekkür ederim dinlediğin için. Neyse ben şu soruyla Tabii. bağlıyım çünkü tam yeri geldi. Bu e, ünik kişiler dedin aslında kendi varlıklarını sorgulamış oluyorlar birçok şey üzerinden de. Dolayısıyla hayatlarını bir direniş cephesinde yaşarcasına yaşıyorlar. Siz de bu sanat sergisini direniş amaçlı açtınız anladığım kadarıyla. Um, evet, yani bunu evet öyle anlayabiliriz bence. Bunu biraz açar mısın Tabii. hem de senin için direniş İsterim. ne demek onu da anlat bize. Um, Dördünde or Oraya gittiğimde ben fotoğraf çekmeyi yeni öğreniyorum aslında yani makinemle geziyorum bir süredir ama bu kadar hızlı aksiyon halinde şeyleri çekmemiştim daha önce. Ben bugün gün fotoğrafçı olarak gittim. Ee, okulumuzun hani otonomisini aslında vurgulamak istiyoruz sadece burası bizim alanımız biz yani akıllı insanlarız burayı biz devam ederiz bu insanı da seçmedik ya, fikir bu. Ee, bunu anlatmaya çalışırken polis kar, polisle karşı karşıya geldik ve polisle aynı dilden konuşamadığımızı fark ettik. Yani çünkü onlar hani bir boyundurluk altındalar, bir e, direktifi uygulamanın peşindeler. Biz bir şeyi anlatmanın peşindeyiz. Ee, o direktifi uygularken onlar tabii ki fiziksel davranıyorlar yani. Bu da anlaşılmayacak bir şey değil. Ee, ama hani şey anlaşılmayacak bir şey mesela. Karantinanın ortasında Boğaziçi'li öğrencilerin ağzına biberli tazlikli su sıkmak anlaşılmayacak bir şey yani bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığını düşünüyorum. O sırada kapı açılmıştı ben direkt böyle hani bunun karşısında yaşadım ben oradaki şef'e hani gitmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyordum. Bir anda arkadaşlarımın üstüne tazlikle su sıkıldı. Bunu birebiri yaşadım. Fotoğraflamaya çalıştım. İşte o şey, lört e, gaz zaman fotoğrafı var biliyorsun maalesef falan. E, orada kaçıyordum yani bir yandan gözlerim yanıyordu falan. O kötü bir histi yani bayağı. Bunu hani devletin bize niye yaptığını anlamadım açıkçası. Çünkü ben bu okula girmek için bayağı bütün hayatımı bunun üzerine kurgulanmıştı. Ailem tarafından hani atanmış öğrencilik rolüm buydu diyebilirim. Boğaz işini kazanın hani... Bu fikir üzerinden biz bu kadar çalıştırıldık zaten. E gelmişiz abi buraya yani binlerce integral sorusu çözmüşüz. Binla iki yılımı mahvetmişim yani ben bu okula girmek için. E, sanat yapmamışım, voleybolu bırakmışım vesaire. Yaşadığımız sınav sistemini biliyorsun. Biz SBS öğrencisiydik ya. 6. 7. 8. sınıfta kaç yaşındayız? Sürekli stresle sınava giriyoruz ve bu hani insanların şu an bunu yapmaları gerçekten absürt, kabul edilmez yani hoş değil çok uğraştık ya buraya gelmek için üstümüze biber gazı sıkmayın verin bir dinleyin bunu anlatmaya çalışıyorduk karşımızda polis vardı ama e, polis de yani dinlemenin peşinde değil tabii ki orada işte böyle, böyle şiddete maruz kalınca dedik ki yani bizim sahaya çıkmamızın bir anlamı yok bir de açıkçası şöyle de bir durum var e, şimdi direnmeyi bilen insanlar genelde sol görüşlü insanlar c pratikleri var nasıl yapılacağını biliyorlar e, sloganlar fix leşmiş sloganlar artık ben sıkılıyorum açıkçası ya ben sürekli aynı şeyleri söylemekten sıkılıyorum ee, hep beraber olmayı göstermek tabi ki çok önemli bir şey ama biz aslında çok sessizlik fikrinin üstünde durmak istedik çünkü evet orada birliğimizi hani tek bir ses olarak çıkarabiliyoruz ama söylediğimiz şeyler evet kayyum rektör istemiyoruz Evet e, akademi biat etmez ama hani başka nasıl? Nasıl yani? Nasıl etmez? Orada işte şey e, herkes yöntemini göstersin falan. Yani böyle zihninin ne kaşısında mesela sen bunu hissettin gibi bir soru işte orada da sanat devreye girdi senin dediğin şey performatif olarak gezi zamanında da örneklendirildiğini düşünüyorum o yüzden oraya bağlamak isterim kısa bir ara vererek mesela duran adam vardı değil mi o performans göstererek evet. sana karşı duruyorum diye sonra da duran adama karşı <gülüyor> duran adam çıkmıştı <gülüyor> belki hatırlıyorsun duran adamın kadarını hatırlıyorum ben dans eden performans sergileyen işte koro, kora ile şarkı söyleyenler vardı piyano resiteli veren vardı sen de aslında bu boz içindeki kayyum çalışmaları, şey kayyum karşıtı çalışmaları dediğin gibi o eylemlilik tarafını pe performansa dökmeye çağırmışsın. Evet, evet. Performansa dökmeye çağırdık, evet. Çünkü yani şöyle de bir im imtiyazlı bir durumumuz var şimdi bizim. Güney kampüs bizim yani, biz aslında zaten bu durumda ısrarcıyız. Biz bu okulda yaşıyorduk, ne? Hani ben Yakınında yaşıyordum, yurdunda falan kalmadım ama insanlar bayağı bu okulda ev olarak yaşıyorlardı. Ee, biz orada istediğimiz gibi davranabiliyorduk. Güvende hissettiğimiz bir yerde acayip güzel bir yer. Yani yat dur, çimlerde yuvarlan bir yer gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ve orada güvende hissediyoruz. İstediğimiz gibi davranabilmeyi zaten bize 5 yıl boyunca aslında söz verdiği için bu okul. Boğaziçi'liler ilginç insanlar olabiliyor. Çünkü 5 yıl boyunca hani istediği gibi davranabilme ve sonsuz böyle entelektüel bilgi ve işte ben yazılarımda akademik periler diye bahsetmiştim şey hocalarımızdan. Onlar tarafından böyle sonsuz besleniyoruz da bir yandan. Bir otorite figürü yok ama otoriteni kendin buluyorsun çünkü nasıl davranman gerektiğini. Bu çok kıymetli bir şey. Ve hani aslında bunu kaybetmemeyi vurgulamak bir yandan Bakın hani burada kaç tane insan var, herkesin farklı deneyimleri var, ortak bir durum var rahatsız edici kayyum. Ee, bu konu altında aslında daha önce e, benzer şekilde, benzer hissiyatlara e, gittiğimiz o rahatsız edici durumları bu kontekste vurgulayabiliriz. Kontekst dediğimde durum oluyor sanırım. bir şey Bağlam, bu bağlam. Yani bu bağlam, da. aynen. Hı -hı. Bu bağlamda uygulayabiliriz, vurgulayabiliriz, hep beraber bunu yapalım. Kobik de olur dedik. Çünkü e, garip, yani benim tanıdığım her insanın kendine ait bir hikayesi var. Hepsini biliyorum yani bir yere kadar daha da fazla bilmek istiyorum, merak ettiğim insanlar. E, o yüzden onların yap yapacaklarını aslında, yapabileceklerini de merak ettik. Yani bu direniş nasıl bir şey? işte şey, Selo şey tutuyordu bu mezunları almaya giderken biz hep direniyorduk falan kimin yaptığını hatırlamıyorum özür diliyorum sanatçısından. Ee, biz hep direniyorduk Aslan'ım fikri bende şu an oturmaya başladı. Çünkü ben hiçbir zaman aslında uyum sağlamamıştım. Bir yere ait değildim. Hmm. Hazardım yani ben ben hazarlığımı aslında bu süreçte anlamaya başladım. Ve performanslarımız bir sürü performans oldu. Onları da biraz anlatmak istiyorum. Ya insan o kadar sıkılmış ki hani hem karantina zaten hem böyle e, şey ne denir otoriter bir rejim var yani şu an üstümüzde. İnsanlar pek güvende de hissetmiyor. Bıkmışlar ve e, Güney Kampüs'te buluşup biz aslında orayı bir noktada terapi alanlarımıza çevirdik. Ev arkadaşım mesela işte meditasyon tayfa, yoga tayfa toplanıp işte <gülüyor> çorun, <gülüyor> yoga tayfa <gülüyor> <gülüyor> rektörünün de toplanıp böyle kanyum çenting diye bir şey bulmuşlardı. <gülüyor> kayu falan diye hep beraber barlıyorduk. Bu çok iyiydi mesela. Biz işte senayle rektörünün önünde bu Nez Mega Mix biliyorsun. Bayılıyorsun sen de. Nez Mega Mix'i falan açıp böyle 5 dakika boyunca durmaksızın oriental yaptık. Zaten böyle boyunlarımızda hep hoparlör asılı geziyordu ki vibe hiç düşmesin. Çünkü orada işte şey kullandım ben çok fazla angry angry dance ritual. Yani bu o kızgın öfkeli dans hani artık yapabileceğin hiçbir şey yok konuşmanın manası yok ben artık konuşmama kararı aldım gibi böyle bir şey var ya öyle konuşmama kararı alıyorsun ve bakın diyorsun yani bakın ne anlarsanız anlayın işte bunlar tabi böyle bazı gazeteler tarafından bilmiyorum ben soruları da kaçırdım bir anda anlatmaya tutuluyorum ee, bazı gazeteler tarafından işte e, ne bileyim içine cin kaçmış gibi falan aslında <gülüyor> öyle görülüp Sonrasında da zaten karalamalara maruz gitti. Ne dediler ki? Ne oluyor yani, bunlara gibi mi? Yok, ne haber... oluyor bunlara gibi değil. Ben o, o şey çekimlerden hani bu göze anladım <gülüyor> bu benim anlamım. Böyle lanse ettiklerini evet, Hani lgbtyi sapkınları, e, başka neler kullanmıştı işte. Saygısızlık, dini değerlere. E, Hakaret evet. etmek, küçümsemek halkın belli bir kesimini. Yani bunlar gerçekten hiçbir şekilde ilişkilendiremediğim şeyler benim. Ee, ekibimizle, arkadaşlarımızla, boğaz içiyle hiç ilişkilendiremediğim şeyler. Çünkü biz hani orada polislerle de konuşmaya çalıştık, biz herkesle konuşmaya çalıştık. Hmm. Hani bana bunu, rahatsızlığını zaten dile getiren birebir bir durum yaşamadım ben. Yani bu eserden spesifik olarak rahatsız oluyorum, inciniyorum gibi bana bir şey gelmedi gelseydi bunu anlatmaya da şaşırdık Biz zaten şey kurgulamıştık. Hani bunun bu kadar böyle çok ses çıkartması ilginç bir şey. Hani çünkü biz çok farklı anlamıştık mesela. Gerçekten biz o arkadaki figürün Kabe olduğunu bile anlamamıştık. Benim için o seccadeydi. Seccade kıvrımı belli oluyordu çünkü ve hani seccadenin zaten yerde olması mantıklıdır yani benim için. Çünkü gerçekten belki de dini değerlere o kadar da hakim değildim. O yüzden mesela özür dileyebilirim hani incitme ihtimalim olan insanlardan. Ofansif buluyor musun şu an baktığında? Şu an baktığımda ofansif buluyorum çünkü ee, ne denir? Serginin aslında içinde kalması gerekiyordu. Çünkü eserlerin pek çoğu yani şey aslında rahatsız edici ögeler barındırabilen eserler. Yani sonuçta vurguları var keskin vurgular zaten protest art olduğu için hepsi bir noktada şeyler biraz göze parmak sokan evet evet parmak sokan şeyler var bu önemli de bir şey yani olması da gereken bir şey ama e, herkesin eş zamanlı tetiklenmesi için doğru zamanda değiliz belki de hani Hı -hı. herkesin zaten stresi var ekonomik stresi var e, dinine sığınmış durumda da insanlar yani bir noktada hani onun onu böyle lanse edenler aslında utanması gerekiyor e, ama yani biz bunu bu yani bu bağlamda böyle yayılmasını öngöremedik. Öngöremedik. Böyle yayılınca da aslında ofansif oluşu anlaşıldı. Hani biz sonuçta o Twitter'da bize işte çok kötü şeyler yazan insanları tanımıyorduk. Hani böyle bir zihniyetin hakkımızda bu kadar kötü düşüncelerin var olabileceğini biz hesaba katmamıştık. Yani bu işte... Belli siyasiler tarafından böyle aktarılınca bu insanlar da tabii ki başka kanallara da sahip olmadığı için hani olayı başka bir yerden dinleyebilecekleri alanlar yok insanların. Hani yayın organı diye bir şey kalmamış belli ki. Ben de bunları yeni yeni tanık oluyorum. Ben zaten televizyon izlemiyordum falan. Yani insanlar gördüğünü hani orada provokasyon ateşi verirsen insanlar da onu o şekilde anlayacaktır tabii ki. Peki Hazar, ben genelde böyle sorular sormuyorum ama tam yeri geldi diye düşünüyorum, o yüzden soracağım sana. Ee, şimdi bugünden baktığında o eseri koymama kararı alır mıydınız? Yani sen serginin önemli bir parçasısın ve hepiniz demokratik olarak herhalde bütün eserleri maddi imkan el verdiği ölçüde yayınlamaya şey sergilemeye karar verdiniz. Hı hı. Ee, ama bunu yapmayalım ya. Bu çok ofansif. Yani bugün algıladığın şekilde algılasaydın. Bunun ofansif olabileceğini düşünseydin. Yani bu, bugün hani bir daha Türkiye'de böyle bir işe kalkışmam açıkçası. Onu söyleyebilirim. yani Çünkü e, insanların çok fazla hassasiyeti varmış aslında. Çok kırılgan bir toplummuşuz. Biraz onu fark ettim. E, o yüzden biraz zamana ihtiyacı var sanki insanların hani bunlarla yüzleşmeden bir de bunları nasıl sunduğumuz da önemli herhalde ee, şu an çok daha dikkatli davranırdım hani e, her şeyi böyle e, sansür işte zihnime sansür geldi aslında basit bir şekilde geldi mi? geldi ya zihnime sansür geldi yani nasıl düşünmeye başladın ya şöyle bir şey mi mesela nefret söyleme olarak görmeye mi başladın bu eseri Yoksa bunu nefes söyleme olarak algılayacak kişilere karşı hesaba kendimizi, katmak, aynen. Ha, kendimizi koruyalım moduna mı girdin? Korum... Çünkü bu ikisi çok farklı bir şey. Yok ben eser zaten fikri bir eser. Eserin işte kaç dört farklı öğeden oluşuyor. İşte bayraklar var, arka planda işte kabe ve seccade figürü var. Onu eş alıyorum. Ee, önde şahmeran var. Kaç? Üç, üç, evet, üç. Bir de fan... bir anlatısı evet, var. Aynen bir de statement'ı var. Anlatısı var. Ee, şimdi bu dört ögeyi bir araya getirmek zaten insan zihninin kendi şeyi. Hani, o, oyunu, Aynen kendi oyunu. Ee, estetik deneyim aslında sanatsal deneyim denilen şeyin subjektif olduğunun defalarca vurgulanmasının sebebi de bu. Herkesin kendi şamaları var, o şamaları senin nasıl bağla bağdaştırdığın aslında senin deneyimlerinden yola çıkarak e, vardı. Ve, ve tabii ki orada işte bir free will da kullanıp hani şey bunu da bir düşüneyim bu böyle mi acaba diyebilirsen aslında daha böyle akıllıca davranmış oluyorsun bununla ilgili falan ama herkesten de sorgulamasını bekleyemiyoruz gördüğümüz üzere. Ama zaten herkese açık değildi. O yüzden onu da vurguladın evet, önce. Evet işte. Hani bunun zaten böyle lanse edilmesi yanlış. Zaten eser çalış, çalındı biliyorsun son gün. Yani nasıl? E, son gün şöyle ne denir işte perşembe günü eserin yerde olmasıyla ilgili çok fazla e, kötü şey yazılmıştı Twitter'da. Biz de dedik ki herhalde müminlendik biz zaten. Hani e, bu şey siyasi oyun başladı üstümüzdeki. Şu an bizim eseri sergilemememiz aslında. Hani böyle de, delil karartma kafasından düşünüyorum şu an hukuki süreçte olduğum için bir anla. Hani böyle bir şey olurdu. Eser zaten fikri bir eserdi. O zaman biz eserin hani yerde olması da de ait değil. Bize ait değil ben Sen tanımıyorum. Değil Hayır mi? canım hiç tanımıyorum. Yani tanımıyorum. Eseri şey yani biz sadece sergiledik. Biz her katılmak isteyen her sanatçıdan minimum bir eser sergilemek istedik. Bu sanatçı anonim de bir tane eser yollamıştı. Onu da sergiledik. ikinci baskı da gelebildi. Çünkü 400 tane eser katıldı ve hepsini ilk güne yetiştiremedik. ikinci baskı da geldiği esnada zaten biz aslında e, sergiyi alternatif alana kurmuştuk. Arkadaşlarımın da anlattığı gibi güvenlikle işte protesto öğrencileri arasında çatışma çıktı. E, sergiyi taşıdık. Meydanın etrafına kurmuşlar yani kurulmuş. Bu böyleydi. Perşembe günü işte bu Twitter'a taşındı. İşte bilmiyorum bisaklılar mı yoksa işte e, muhbir polisler mi falan bilmiyorum. İnsanlar bizim kötülüğümüzü isteyen insanlar onu oraya taşıdı. Bu perşembe günü başlayınca cuma, cuma günü artık bunu asmamanın bir manası yoktu. O yüzden statement'ı ile beraber astık. Ki bunun hani işte beyanıyla beraber astık bunun fikri bir eser olduğunu ve beraber değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak için. Bu da sizin aslında esere sahip çıktığınız anlamına mı getirildi? Böyle mi lanse edildi evet, bu yandan da? Evet, evet. Hani biz e, şey zaten bizi ifşalayan işte o fişleyen güvenlik görevlisi işte bu bizim yaptığımız eserdir dediğimizi iddia ediyor. Ama biz hmm. o, yapmadık yani. Biz afişi biz yaptık falan diyor. Yani saçma sapan bir olay gerçekten hani Kurban gittiğimiz bir durum gerçekten siyasi bir oyunda kurbanınız şu an basit bir şekilde hani bu bunu bu eserin siz dediğin dört kişi mi cezalandırılan dört kişi mi onlara ait olduğunu mu söylüyor ee, güvenlik görevlisi ne diyor hayır ee, işte ben ve Sena'nın yapmışız sahip çıkıyoruz sorumluluk bize aittir demişiz Selo ve Doğu'da asılıkla asarken güvenlik tarafından fotoğraf çekilmiş bastıkları için. Şu an hapishanedeler. Metris'te. Öyle bir durum. Ya şimdi ben yine sana ters soru soracağım. Hmm. Ee, bunu kim yaptı? Bu eseri. Siz yapmadınız. Kim yaptı? Ben tanımıyorum. Teoriler var. İşte, e, mesela işte bu aile, annemin CHP tayfası işte AKP'liler yaptı falan. İşte sizi Fişlemek için kendi olabildi. <gülüyor> Klasik CHP zihniyeti. <gülüyor> Sonra e, işte Boğaziçi'nden insanlar hani bu şey statement sonuçta naif, bir, naif demek doğru olmaz. Hani e, kurgu akıllıcı, ak akıl ürünü. Açıklayıcı. Evet açıklayıcı yani bir akıl var belli ki. Boğaziçi'nden biri olsa gerek. Şu anda da ortaya çıkmamız çok mantıklı zaten çünkü olay o değil belli ki. Kimse onun umurunda değil yani Size kim Size sorulmadı mı? Bize soruldu biz de Rumuz'unu söyledik. Yani No, no Lifer diye biri hani tanımıyoruz. Meylardesini bir yani tanınmadık. O da böyle bir şey muamma. Tanımıyoruz. Hani kendini çıkar kendini ortaya falan gibi bir durumda da değiliz zaten. yedim bul beni. <gülüyor> Öyle de bir şey değil. Yani o kendini çıkarsa ne olacak? Hani konunun genel olarak eser değil yani LGBT bayrakları görmek onları tetikleyip kötü hissettirdi. Ve LGBT hani... Bir başka ötekiye ihtiyacı var sanki şu an e, bu siyasi durumun ki e, yeni bir öteki yaratıldı. işte pek çok terör örgütüyle aynı cümlede kullanıldı falan. E, şu anda da işte böyle yeni bir kriminalize etme çabasını gö gözlemliyoruz. E, bu tamamen ama yani bizim dahilin olmak zorunda olduğumuz bir şey. Biz bunları hani politik gayelerle yapmadık. Politik gayelerle şöyle yapmış olabiliriz. O bayrakların orada olmasının görünürlük katmak, o insanlara görünürlük katmak adına bir faydası vardı. Neden görünürlük artırmanın peşindeyiz? Çünkü bu insanlar yok sayılıyor yani, büyük eziyetler görüyorlar. Yani daha önce yakılan trans kadını da gördü bu ülke. Her gün zaten 68 günde kaç? 67 günde 68 kadın cinayeti. Daha yeni bir genç bir trans kadının suratına kezzap fırlatıldı duymamıştım bunu yani, evet dün oldu yani bu insanlar var demek istiyorduk bu insanlar var en az sizin kadar iyi insanlar ve bu insanların da güvende hissetmeye ihtiyacı var ki normal insan hayatı sürdürebilsinler siz onları kriminalize ettikçe zaten aslında onları toplumdan uzaklaştırıyorsunuz ve birilerini suça teşvik etmiş evet, oluyorsunuz aynen, peki aynen. cevapladığın gibi oluyor ama ben tekrar üzerine böyle belki vurgularsın diye sormak istiyorum siz bu eseri neden sergilediniz? Ee, ben yani öncelikle şey belirtmek istiyorum, biz seçici komite gibi bir şey yoktu. Ee, yani karar şuydu, biz mail adresine işte giren, hani vakti oldukça giren, drive'a yüklüyor, bir arşiv oluşturuyoruz orada, sanatçılara göre ayırıyoruz, her sanatçının kendi dosyası var ve diyoruz ki her sanatçıdan onu bildiğince iş sergilemeye çalışalım. Sonuçta belli bir bütçemiz de var yani bütün yani 5 6 8 eser atmış olan sanatçılar da oluyordu. Başta dediğim gibi her sanatçıdan kesin bir eser yer verelim. Hani o bir ses olarak aslında onun sesi de olsun. Ee, bu bahset konusu geçen sanatçının bir tane eseri vardı. O, o eserde buydu. Bu yüzden sergiledik. Benim açıkçası hani bu arada eserle büyük bağlar kuran arkadaşlarım da var. Ya ben çok büyük etkilenmemiştim. Hani Şahmeranı görmek genel olarak beni iyi hissettiriyor. O konseptleri bir arada görmek beni hiç rahatsız etmedi çünkü o konseptler zaten benim aklımda hep bir aradaydı yani. Çünkü ben bu kültürle büyüdüm zaten. Hangi konseptler? Dini konseptler, dini figürler, dini kültürümüz falan seviyorum yani ben bunları. Mem hmm. e, helal. <gülüyor> nasıl? Helal Tatı <gülüyor> evet, evet senin doğru marka Tatı evet. markanın adı Helal değil evet, mi? Helal bak, evet ben seviyorum yani bu mitleri hani e, bize aktarılan hikayeleri seviyorum onları kendimizce yorumlayabiliyor olmamızı seviyorum ama ama söylediklerin sünni kültüre aykırı düşüyor tabi tabii ki evet. ee, işte orada sen daha anlatısallık olarak ve içinde büyüdüğümüz kültür olarak bakıyorsun evet ya ben böyle bir parçasıymışım gibi hissediyorum ama, ama işte, öyleyiz de zaten ama işte şöyle bir yaklaşım olduğunu fark ettim hani bu bizim ve siz gidin yani bu bizim ve hakkında konuşmayın gibi bir yaklaşım var ama ben diyorum ki ben Kadıköy'de büyüdüm abi diyorum hani <gülüyor> abi ben Kadıköy çocuğuyum annem CHP'li bir Müslüman babamın olayı belli değil yani hani biz çok insan tanıdık ve hepsi gayet güzel insanlardı ve İslam'ın da ilginç yönleri var gerçekten pek çok şeyle beraber. Yani burada yine kimse hani onların kutsalı evet işte bu yani bilmiyorum ahlaki bir narsisizm boyutuna varıyor. O da işte siyasi bir olay yine. Anladığım kadarıyla aslında yapmadığın bir eseri savunur gibi gösterildin bir yandan da. Bunun ceremesini çekiyorsun. Evet ama şeyi oldu aslında ben yani şu an daha olumlu bir yerden yorumlamaya çalışınca. Hani bu eser bizim genel olarak savunduğumuz şeyleri sembolize eden görsel bir şey oldu. Yani sembolize eden derken herkese ulaştı ya iyi Hı. ya da kötü. Hı. İnsanlar hani LPG değilmiş bu Google'a yazayım LGBT <gülüyor> neymiş Dedi ya bu iyi bir şey yani. Hani şu an doğu ve selo böyle düşünüyor mu bilmiyorum. Ben şu an rahattayım görüyorsun. Ee... Yani onlara kıyasla rahattasın. Aynen. Ama 8 Mart yürüyüşüne katılamadın mesela. Evet. Evden çıkamadın. Evet. Tabii ki psikolojini ayakta. Sen şu an çökerttin mi bilmiyorum Hazar. <gülüyor> yani, yani bunu söyleme nedenim dinleyiciler fark etsin diye söylüyorum evet. bunu. Haline şükrettiğini görebiliyorum. Ama bu... Ne kadar normalize edilmemeli. Evet tabii ki. Yani yaşadığın acıyı da ifade edebiliyor olmanı isterim burada. Ee, evet. Yani işte bir yere kadar edebiliyorum Zeynep biliyorsun ki. Artık yani zihinsel sansürlüyüm. <gülüyor> zihinsel olarak sansürlendim yani düşünüyorum gerçekten böyle görsel yaparken bile mesela beni artık soyuta itiyor olaylar. Şimdi anladım ya expressionizm falan nereden çıkmış <gülüyor> millet serdini anlatamaz olmuş ki artık böyle soyutları seçmeye başlamış demek ki diye böyle bir düşünmeye başladım. İlginç yani zaten serginin kendisi de e, süreçle beraber şekil almış bir aslında sanat olarak görüyoruz artık yani bir serginin kendisi bir sanat ...varlığı oluşumu oldu Zaten yani. Zaten bu on sanat direnişi olarak... Evet. ...adını da güncellediniz. Evet. Hmm. Artivizm kelimesi Artybizm benim de hoşuma güzel. gitti. Ee, üzgün müsün? Hmm. Kızgın ee, mısın? Özkelim kız, Kızgınım. Üzgün müsün peki? Üzgün değilim ya. Pişman mısın? Yani pişman da olamam. Bak ben sana pişman sorayım sen bana rated bir tamam. Birle on arası, tamam, tamam <gülüyor> <Psikolojik>. <gülüyor> şey. Üzgün müsün? Üzgünüm evet tamam Kaç? Altı falan üzgünmüşüm kızgın <gülüyor> mısın kızgınım o dokuz diyelim öfkeli misin ee, öfke işte beşle on arası gidip geliyor hmm. hani bir beş bir on bir sıfır falan o onu tutmaya çalışıyorum <gülüyor> yani. yıkık mısın yıkık mıyım? iki ya yıkık değilim çok güzel <gülüyor> <gülüyor> ya umarım diğerleri de yıkık değildir. Um... Ayakta da değilim. <gülüyor> Yıkılmadım ama ayakta değilim. <gülüyor> e, peki gitmek istiyor musun? Hmm. Yani boğaz işini bitirmek istiyorum öncelikle. Güvende hissetmiyorum. Yani Bu kelepçe çıktıktan sonra ne yapacağım mesela? Kadıköy'de mi takılabileceğim? O, okula gidebilecek miyim falan? Okulda özgür bir şekilde var olabilecek miyim? Bunlar benim çok fena düşündürüyor. Yani bunlar beni işte o bed'e sokan, kötüye sokan şeyler. Ee, çünkü orada polis ablukası var hala. Mimlendim. Hani herhangi bir biliyorsun gökkuşağı, rengi falan görünce bile sıkıntı artık. Ben saçma sapan giyiniyorum zaten. Yani biliyorum, böyle giyiniyorum, bulduğumu giyiyorum falan. Artık kendim gibi var olamayacağımı hissediyorum bu ülkede. Dövme hesabının ismini değiştirdim mesela. Ki ne kadar sevdiğim bir isimdi yani. Ne yaptın? H3L4 Aynen sanalika tarzı. Ama <gülüyor> sen <gülüyor> eline sağlık. Evet yani taşımak istiyorum Zeynep tabii ki. Hani istemek, istiyor olmak kötü. Yani ama e, bayağıdır durum böyle. Zaten aslında... Boğaziçi falan istemelerine sebebi ailelerimizin çok uzun zamandır. Hani kızım bir şey olursa gidebiliyor olun. Bir şey olursa gidebiliyor olun. Hani çok kötü şeyler olabilir. Türkiye hep çok kötüleri gördü. Siz hani kaçabiliyor olun. Kaçmak ne kadar üzücü aslında evinden insanın kaçması durumu. Hiç sılayı işte gurbeti falan yaşamadım ben de. Pis bir duygu olsa gerek yani. Çünkü burayı gerçekten seviyorum. hani burada... e Tabi üretimini yapmak için keyifek eder gidip yılın yarısını orada yarısını bilmem nerede Türkiye'de yaşıyor olmak çok güzeldir. Ama böyle bir şeylerin üzerine evet. gitme kararını alıp küskün üzgün bir şekilde gitmek daha farklı bir duygu olsa gerek. Tabi giden de çok var ve bunun üzerine birçok haberler de yapılıyor. İşte giden akademisyenler, KYK'lılar ne düşünüyor, nasıl şartlarda yaşıyorlar akademisyenliğini sürdüremeyen işte büfe açan, tostçu açan evet. e, akademisyenler eski akademisyenler var onların Hı. da durumu çok farklı ve tabi ki oradaki yapısal ırkçılıkla da mücadele ediyorlar bir yandan insanın ev rahat edeceği yer yine evidir, yurdudur diye düşünüyorum evet e, işte senin öyle düşündüğünü anlayabiliyorum şu an değil gibi geliyor bana evet Hı. belki daha sonra yani, bu kadar umur... hukuksuz yani ben kendi yaşacağımı ben benim yaşayacağım beklemezdim yani çok hukuksuz bir durumum yok başarılıyım devlet gözünde başarılı olmam gerekiyor daha makbul, vatandaş. makbul vatandaşım <gülüyor> ya voleybol takımındayım boğaz içindeyim parlak çocuğum hani artık o Mustafa Kemal'in günleri geçti canım <gülüyor> öyle Zilki, çevik ve ahlaksız <gülüyor> O, o şey, o tanımlar makbul vatandaş tanımı olmaktan çıktı. Başka şeyler aranıyor <gülüyor> artık. Bu arada sohbet biz konuştukça devam edecek ama kaydı bir yerde bir noktalandıralım. Tamam. Eminim dinleyiciler de doyamadı sana çok tatlısın. <gülüyor> ee, bu kaydın, bu seriyi Hüma ile başlattık. O da doğudan alıntıyla sanat kalın diyerek bitirelim <gülüyor> demişti. Ben de o şekilde bitirmek istiyorum. Sanat kalın, hoşça kalın. Sanat kalın, hoşça kalın. <gülüyor> Ne Neden neden?